ve Murat Can Tombil Evet iklim için programı başladı dinleyicimiz, destekçimiz Hande Peker'e de teşekkür ederiz Can Tombil yok, ben Deniz Ömer Madra ben Yücel Sönmez Başlattık programı ve gezegen için inanılmaz önemli haberler var. Bir yıl rapor birikmiş yine önünüzde Ömer abi. Evet. Sıradan başlayalım istersin. Bu yüzden, yani en önemlisi tabii karbondioksit seviyelerinin 415.26. 415. Parçacık, milyon ben, parçacık sayısı. 390 iken sizin Ümit'le röportajınızı hatırlıyorum Ömer abi. 400'e çıkmaması için. Yani evet. evet ama bu muazzam bir hızla da artıyor yani. Ve ilk defa insanlık tarihinden geçtim. Gezegen tarihinde ya da kainat tarihinde de 3 milyon yıldır görülmemiş. En az belki de 5 milyon yıl. Ve bu e, gazetelerde, e, televizyon kanallarında haber al, haber şeylerinde yer almıyor. Oysa yeryüzünün gerçekten karşılaştığı en önemli haber, iklim için programında da yapabileceğimiz e, en önemli manşet. Ben şöyle bakıyordum Cumhuriyet Gazetesi'ne birden baktım okyanusları kaynatacak diye arkada e, Victoria Secret'in televizyon şovlarının yanına koydukları evet. güzel bir resmiyle Adriana Lima'nın yanında fakat o aradığım haber o değilmiş. Bilim yani Daily Telegraph gibi e, gazetelerin ya da Forbes dergisi için yazdıkları bir şeyden haber var. O da şu işte güneş dünyayı yaşanamaz hale getirecekmiş okyanusları kaynatacak diyor yalnız bu birkaç milyar yıl sonra olacakmış şimdiden uyarıyorlar yani <gülüyor> onun yanında da bu 415 artışı da 5 satırla 5 değil 6 satırla hatta 6.5 vermiş o kadar rekor kırdı diyor Filan falan çok acayip bir durum var yani bu büyük bir kayıtsızlık Var fakat e, tabii e, son derece sıcak olacak, son derece yağışlı, nemli olacak ve okkanın altına bütün canlılar aleminden kişiler gidecek. Bu duyabildiğimiz en korkunç haber. Ayrıca bir ikinci haber de NOAA'dan Ulusal Okyanus ve Atmosfer idaresinden NOAA'dan Bütün tarih boyunca kayıtlı tarihte 2019 Mart'ı yani geçen evvelki ay en sıcak ikinci ay olmuş. Böyle şeyler yani bir de Birleşmiş Milletler e, Genel Sekreteri de Antonio Guterres de açıkça söylüyor ki bu, bu programın adını da Jingle'ında da olan şey Paris için fikri takip. Hı hı. Paris Antlaşması için tutamayacağız demiş Birleşmiş Millet. Yani Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'in yanında başbakanın. Dünya bir iklim acil durumunda ve e, küresel ısınmayı bir buçuk derece Celsius tavanının altında tutmayı başaramayacak diye açıkça söylemiş. Ve büyük bir paradoksla karşı karşıyayız demiş. Yani o meşhur... E, ...korkunç rapora da atıf yapmış... ...geçen hafta boyunca konuşma... ...fırsatı bulduğumuz yani... ...bir milyon türün yok oluşu... ...yok oluşla ilgili muazzam bir... ...rapor çıktı... ...üç yılda hazırlanmış... ...450'den fazla... ...bilim insanı ve üst düzey diplomatını hazırladı... Ee, ...yani... ...karbon seviyeleri... ...atmosferdeki bir yandan işte demin okuduk... ...en büyük tarihi rekoru kırarken denizlerin ısınmasında, asitlenmesinde de bütün rekorlar kırılırken, iklim krizinin ve ekolojik krizin ikisinin birden açık işaretleri olmasına rağmen e, siyasetçilerden hiçbir şey yok diyor bu terroş. Bu önemli yani. Türkiye'den de ilginç bir bilgi var Ömer abi. Geçen günlerde düştü. Şırnak, Türkiye'nin En az yağış alan yerlerinden bir tanesi ama son altı ayda yağış oranı yüzde 150 artmış yıllık ortalamasına göre ve e, Karadeniz'in o çok yağış alan illeri seviyesine ulaşmış e, 480 kilogrammış yıllık e, yağış miktarı e, Karadeniz bölgesinde de 2500 milimetre arasında değişiyor 300 ile ve e, artış hakikaten bir Karadenizli seviyesine getirmiştir. Ve bunu e, iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu ifade ediyor bölgedeki yetkililer. Çünkü son ...yüzyılda görülmemiş kadar bir yağış yağıyor. Bu evet. da su problem. Bir de dünyanın bazı yerlerinde kurallık problem. İkisi birden. Zaten o konuda İki da çok... İki raporlar yarışıyor birbirine. Aynen. E aslında birbirlerini tamamlıyor tabii tabii, da tamamlıyor. Yani Tim Redford'ın Climate News Network'ten bir haberi var. Tam da bu dediğini söylüyor. İlk defa olarak tarihte tam izini bulmuşlar. insanın yani e, doğayı geri dönüşsüz şekilde değiştirmesine ne zaman başladığının izini de bulup çıkartmışlar yani. Nature dergisinde diyor ki insan parmak izi, iklim değişikliği ilk motorlu araçların ortaya çıktığı ve ilk uçak sanayiinde doğduğu günlere kadar gidiyor. Orada açık net olarak görülüyor. Yani mesela bazı bölgeler açık bir şey değişikliği pattern değişikliği, kalıp değişikliği Batı Amerika Birleşik Devletleri'nde daha kuraç olurken 1900 ile 1949 arasındaki birinci üç döneme ayırmışlar insan ayak izinin bulunduğunu ta 1900'ün başından yani 120 yıllık bir tarihi var en az 100 yıldan beri kuraklıklar ve nem oranları etkileniyor diyor. Tim Rutherford yazmış ee, ve aynı da kuraklaşma şeyi, kraç olma, kuruma şeyi Avustralya'da da, Amerika'dan sonra ikinci olarak, Avrupa'da da üçüncü olarak, Akdeniz havzasında dördüncü olarak, Batı Rusya'da beşinci olarak ve Güneydoğu Asya'da da tespit edilmiş. Artık kesin yani haritası çıkarılmış yani. Bunun bu çok önemli tabi. Aynı zamanda da Batı Çin'de bir daha fazla yağmur ve e, kar. As Asya'nın merkezinde, Orta Asya'da gene. Ü üçüncü olarak Hindistan alt kıtasında ve dördüncü olarak da Güneydoğu Asya'da İndonezy Endonezya'da. ...ve beşinci olarak da Kanada'nın... ...ortasında da bu gölü... ...çok net diyorlar... ...yani NASA'dan zaten bir... Kate Marble adlı bir... ...araştırmacının başlangıcında... ...insan zihni ...aklı durur demiş... ...artık bilim insanları böyle konuşmaya başladılar... ...biliyor musun... ...yani bu sera gazlarının... klima üzerindeki... ...etkisini, parmak izini... ...biz tespit ettik bitti bu iş... De, ...diyorlar yani... ...yani ve bütün modeller... ...şimdi, işte biraz önce... ...konuştuğumuz gibi... E, ...her zaman... ...kuraklıklar ve seller oluyordu... ...ama şimdi... ...insanın... ...ayak izini ve hatta imzasını... ...görebiliyorlar, tespit ediyorlar... ...ormanları kestiler... ...tarımı yaygınlaştırdılar... ...işte o ünlü raporda görüldüğü gibi... toprağa erozyona ve diğer... ...kimyasal bakımdan... ...yıkıma uğrattılar... Şehirlerin büyümesi ve giderek de fosil yakıtların kullanılması daha çok karbondioksit atmasıyla atmosfere yani herhangi bir durumda bir sel ya da kuraklık kimin suçlu olduğu tam belli değildi. Şimdi artık açıkça ortaya çıktı. 3 ayrı dönemde 1900 ile 1949 arasında kuraklıkta da yağışlarda da artış var. 1950 75 arasında da kirlilikte ve asit yağmuru gibi şeylerde muazzam artış var. Ve 3. 1981'den günümüze de karbondioksit zehirlenmesi diyelim. Kuraklık ve yağış artışı gene. Ve maalesef asıl kötü olan şey insanlık için çok ağır sonuçları olabileceğini söylüyorlar. Ve diyor bütün modeller ben benzeri görülmemiş kuraklık olacağını söyleyeyim. Yemin dünkü yani ne zaman 1 Mayıs'ta yayınlanmış bir araştırmadan bahsediyorum. Nature dergisinde evet. acayip kuraklık olacak demiş. Onu yani, çok destekleyen bir rapor daha yayınlandı geçtiğimiz günlerde Ömer abi. O da e, Avrupa iklim raporu. Bu rapora göre 2018 özellikle mercek altına almış. Bu rapora göre de Orta Avrupa Ve Türkiye iklim anomalilerinden yani beklenenin ötesinde beklenmeyen bir takım etkiler yaşayan En fazla yaşayan ülkelerden birisi olmuş Orta Avrupa ile birlikte Türkiye Ve son 40 yılda ortalama sıcaklıkların bazı noktalarda ortalamanın 3 derece üzerinde olduğu kaydedilmiş Ve 100 yılın en yüksek sıcaklık 3 sıcaklığından biri yine Türkiye'de kaydedilmiş bu rapora göre Ee, ve e, özellikle kuraklığa dikkat çekiliyor e, bir yandan. Bir yandan da soğuğa ve yağışlara dikkat çekiliyor. Kuzey Avrupa ülkeleri özellikle inanılmaz bir soğuk yaşarken... ...Şubat ve Mart aylarında ortalamanın çok üzerinde. Mesela bu coğrafyada bizler e, ortalamanın üzerinde sıcaklık yaşamışız. E, aynı şekilde... E, Gidişat da bizde daha kötüye gidiyor. İklim olaylarının e, görülme sıklığı bu rapora göre oldukça e, artmış durumda. Geçen gün bir makale okudum. E, yine bunu toplantıda da konuşmuştuk kendi aramızda. E, Türkiye, e, şu bilgiyi de altını çizmekte fayda var. İklim değişikliği konusunda... Avrupa'nın en farkında ülkelerinden bir tanesi. Yani %80'lere evet. varan evet. bir farkındalık var. Bunun neden olduğunu konuşmuştuk. Ama e, Avrupalı'dan çok daha ileride bir bilgi sahibi değil. Belki raporları okumuyor Türkiye ya da dinlemiyor. Ya da medyamız çok yer vermiyor ama birebir insanlar bunu etrafında yaşayarak görüyorlar. Yani ben bile e, son 20 yılda şu anda hemen başlasam 20 tane gördüğüm kuruyan gölü sayabilirim en azından. Evet, evet, evet söylemeden konuşur. Ya bize... Buzulları eriyen dağlardan tutun, kuruyan nehirlere kadar ya da aşırı sıcaktan aşırı hava olaylarına kadar. Artık insanlar bunu etrafında görüyor ve bir yere kadar Tanrı'ya bağlarsınız bunu. Bir noktadan sonra da artık sağdan soldan gelen bilgiler yağmur buna... duasıyla filan da var. Evet, yani fakat sorun şurada. Bütün bu raporlara rağmen mesela Enerji Bakanı ile yapılmış milliyetten bir mülakat var Fatih dönmez de Gerçekten şaşırtıcı yani. Bu hidrokarbon işte Kıbrıs'ta filan Enerji bakın tamamen yeni şeyler bulacağız. Doğalgaz araştırmalarını yapacağız. Ve hem ticarette doğalgaz ilişkilerini söylüyor. Hem de sondajları arttıracağız. 140 sondaj kuyusu açacağız diyor. Geçen yıl 70 varken arama ve üretim kuyusu bu sene iki katını artıracağız diyor. Bir kısmı da denizde olacak. Ayrıca da e, hedefin 50 bin varil olduğunu söylüyor günde herhalde. E, yani e, İngiltere'de kömürsüz ilk defa enerji şeyi olurken Birleşik Krallık'ta bir hafta geçirmişler. Ta kömür medeniyetin yani şey endüstri medeniyetinin başladığı i̇lk diyelim. Bulan, i̇lk kullananlar diyeyim. Evet. İngiltere'de. E, şimdi keşif buluyoruz Türkiye genelinde de yeni petroller. İlk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol üretimi gerçekleştirdik diye yani insanın aklını durduracak bir açıklama var. Bunlar diye. sakın seçim öncesi bulunan petrollerden olmasın Ömer abi. E, valla oluyor ya öyle de bir yandan. Ama yani yaklaşım çok endişe yaklaşım verici. Çok CNN Türk'ün evet. haberi bu. Yani 140 sondaj güldü. Ayrıca bir başka açıklamada Türkiye'de 2018'de dünyanın dördüncü büyük HES yatırımcısı olduğu haberi. Dünyada 195 ülke arasında. Bu da şey... Bu arada sabah gelirken okudum. Duvardan Bahadır Özgür'ün yazısını HES'lerle ilgili özellikle enerjiyle ilgili... ...mevcut durumumuzu çok güzel anlatan bir yazı. Bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce işte çevreci enerji diye pazarlanan, insanlara anlatılmaya başlanan HES yatırımların hepsi neredeyse batmış durumda. Yaklaşık bir ödeyemedikleri bankalara 50 milyar dolarında borçları var. O da bize yüklenecek evet, bu arada. Ve yenilerine de ısrar evet, edecekler. Evet. Şimdi son olarak ben bir de kalan 30 saniyemizde şey de söyleyeyim. Ahmet İnsel ile konuşma fırsatı bulamadık Yetmedi zaman. Ee, Avustralya'da seçimler Hı. var. Cumartesi günü ve son derece önemli. Yani artık kaybedecek... ...harcayacak, çöpe atacak... ...seçimler kalmadı diyor Bill McKibben... ...yeni kitabı da... ...yayınlandı ve... ...en çok satılan kitaplar... ...listesine girmiş hemen... ...bu son şansımız... diyor ...iklim değişikliği üzerinde... ...Avustralya tamamen iklim değişikliği... ...konusunda bir seçime giriyor... ve ...varoluş krizi ve şöyle bitiriyor... ...yani Büyük Mercan Resifi... ...iki yıl içinde... ...sıcak suların onu yakıp... ...yok ettiğini gördüler... İki saat içinde de ormanların yani wildfire denilen işte yangınların iki saat içinde ortalığı kasıp kavurduğunu da gördüler. Yani her seçimin önemi vardır. E, tarihte belli bir momenti belirler. Ama birkaç senelik geleceği belirler. Ama bu seçim ebediyete kadar sonuçlanacaktır diye. Çünkü kömürcüler de yarışıyor. İktim seçimine dönmüş durumda İklim aslında bu. Çünkü Avustralya çok büyük bir kuraklık yaşıyor. Yani artık tarım yapamaz duruma gelmiş durumda bazı yerler. Hatta e, büyük bir nehri var. O bayağı ciddi bir e, su kaybı yaşıyor. Denizden su aratıp nehre bırakmayı düşünüyorlar. Çünkü hem e, aborjinlerin yaşadığı bölgede hem e, önemli kentlerin su kaynağı hem de e, tarımsal faaliyetlerin can damarı diyebileceğimiz bir nehir e, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. En çok yaşayan iklim değişikliği etkilerinin ülkelerinden biri olduğu için de seçimlerde bir numaralı gündem şu anda o gözüküyor. Bakalım takip edeceğiz işte peki bitirelim herhalde. Üçte birini ancak elimizdeki bilgilerin ve raporların aktarabilmesi. Evet, önemli evet. konuştuk ama yani en azından başlık olarak konuşma fırsatımız da oldu. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Çakal. Hoşçakal.